radyo tiyatrosu Bir eski geleneği. Yazan Leonard Patterson ve Elisha Kent Kane. Çevirerek radyoya uygulayan Tamer Ürüm. Yöneten Yaşar Ürük. Teknik yapım Savaş Erhan Efektör Osman Keykubat Yapımcı Aygül Ordu Oyunda rol alan sanatçılar Pitsolak Çetin Köroğlu Nona Mehmet Büyükağoğlu Klabak Süheyla Gürkan Kudlu Cevdet Arıcılar Nukinga Yıldız Kültür Ortaça Şener Ünal Akpik Recai Topaç Şaga Serpil Aktaş Angobik İbrahim Racı Öksüz Oyara Hülya Savaş Patterson Evren Sarter Franklin Erdoğan Aydemir Olsen Ahmet Dizdaroğlu Sadlo Sermin Barutçuoğlu Thomas Hekî Typhon Bakır Döken, McGarry, Fatih Kahraman, George Reilly, Levent Ulubat. Bu bir izne radyosu yapımıdır. ne güzel ne güzel Insan olmak ne güzel Hayvan olmak ne güzel Bir insan olmak Sonra hayvan olmak ne güzel Deniz olmak Tilki olmak Kurt ya da ayı olmak Kuzgun ya da tavşan olmak Sonra yine insan olmak ne güzel Kulabak kusur Ne güzel ne güzel Bir insan olmak ne güzell. Bara bak. <gülüyor> babanın çoraplarını onaracaktın. Avdan geldiğinde ne giyecek? Az sonra onaracaktım ana. <gülüyor> sonra onaracakmış. Ne diye orada dolanıp duruyorsun öyle? Söyle bakayım. Nona'nın iglosu çevresinde ne arıyorsun? Hiç ana. Şarkı söylüyorum sadece. Hiçmiş. Sevgi başını döndürmüş senin. Çünkü gökyüzü ısındı. Ve buzlar eridi değil mi? Ay, yok be ana. Ve genç avcı Nona aklını başından aldı senin. Eğer çalışkan ve düzenli olmazsan kimse seni almaz. İglonda kalırsın unutma. Hadi şimdi igloya git ve babanın çoraplarını onar. Peki ana gidiyorum. Nona! Nona! ha, Hadi kalk artık uyan. Sana ilaç getirdim. Dur, dur yapma. Zıpkını bana doğru tutma. Dur baba yapma. Nok. Ee ne oluyorsun lan ona? Kendine gel. Sana zıpkın tutan yok. Ay, o. Oh. Ne var? Çok kötü bir düş görüyordum Nokingana. Nokingana'n değil. Sadlu teyzen. Sadlu teyze? Hı. Gözlerim bağlı seni göremedim. Anam nerede? Şaka çağırmıştı onu. Sıcak bir şeyler içmek için köyün tüm kadınları şakaların iglosunda toplandılar. Söyleşiyorlar. Nasıl bir düş görüyordun öyle? Babamla ava gitmişiz. Büyük buz dağlarının olduğu yerlere. Çok soğuktu ve kar yağıyordu. Babamın her yanı kardan görünmüyordu. Birden bağırmaya ve bir ayı gibi böğürmeye başladı. Sonra bir ayıya dönüştü. Elindeki mızrağı bana çevirdi ve fırlattı. Seni vurdu mu? Hayır vuramadı. O sırada sen gelmişsin. Gördüğün düş bir gün gerçek olursa hiç şaşırma. Sana ilaç getirdim gözlerin için. Az kalsın kör olacak mısın Nona. Nasıl oldu bu? Avda kar gözlüğümü yitirdim. Ayıyla boğuşurken. Kötü bir rastlantı. Kutlu sana yardım etmedi mi? Babam uzaktaydı. Yiğit Nona. Gerçekten ölümle karşılaşmışsın. Köyün köpeklerini öldüren, kızaklarımızı parçalayan bir canavarın nasıl hakladın? Evet, gerçek bir canavardı Nanuk. Göçlü köpeklerimizin çektiği kızağımızı parçaladı ve karların üzerine savurdu. Köpeklerimizi de arka arkaya öldürdü. Kar gözlüğümü de o sırada yitirdim. Canavarla kıyasıya dövüştün öyleyse. Onunla birden karşılaşmıştık. O sırada babam kudrunun ayağı kaydı ve bayır aşağı yuvarlandı. Ayağı mı kaydı? Seni canavara bıraktı değil mi? Neler söylüyorsun Sadlu teyze? Beni canavara bırakmak ister mi hiç? Ayı saldırdığında o aşağı yuvarlanmıştı. Bense mızrağımı çekip nano'a doğru savurdum. Ama mızrağım sivrisinek gibi canavara çarptı geçti. Delikanlı. Ölüme çok yaklaşmış. Canavar ağzını ardına kadar açmıştı. İki ayağı üzerinde kalkmış, bağırarak pençesini savuruyordu. Bıçağımı çektim. Canavarın ağzından köpükler saçılıyor ve soluğu yüzüme sıcak bir tokat gibi çarpıyordu. Bıçağı saplamak için çok kısa bir süre vardı. Peki, Kutlu ne yapıyordu? Bir an babama baktım. Mızrağını fırlatmasını bekledim. Ama belki de beni vurabileceğini düşünüyor ve mızrağını fırlatmıyordu. Yerde donmuş gibi yatıyordu. Ayıyı görmekle onu öldürmek farklı şeyler Saddu teyze. Kar gözlüğünü yitirince de gözlerine ışık çarptı değil mi? Evet. Bir süre gözlerimi kısarak buzların ışığından gözlerimi korumaya çalıştım ama yine de ışık gözlerimi yaktı. Aç gözlerindeki bağda ilaç süreyim. Gözleri ve yüreği görmeyen bir avcı ölmüş demektir. <gülüyor> o o ah. Nona a, seni güçlü kılan ruhlar neden artık seninle değiller? Bunu biliyor musun? A, Oo, oh, bil, bilmiyorum Sadlu teyze. Of! Oh. Çünkü onları kızdırdın. Ha? Niçin kızdırdım? Yanlış bir şey mi yaptım? Anan sana geleneklerimizi öğretmedi mi? Onlardan söz etmedi mi? Babası öldürülen gencin neler yapması gerektiğini anlatmadı mı hiç? Seni anlayamıyorum Sadlu teyze. Ne demek istiyorsun? Demek bilmiyorsun. Zavallın ona. Ayıyı öldürdükten sonra tanrılara yalvarmalıydın. Babanı öldüren adamı öldürmek için. Babamı öldüren adamı mı? Öldürmek için mi? Babam ölmedi ki. Sen öyle sanıyorsun. Beni iyi dinle genç avcı. Kutlu senin gerçek baban değil. Senin babanı öldüren adam o. Olamaz bu. Söylediklerin gerçek değil. Kutlu ananı seviyordu. ...ona sahip olmak için öz babanı Kutlu öldürdü. Nona, bunu sana hiç kimse söylemedi mi? Şaka mı bütün bunlar? Şaka değil. Gerçek tüm bu söylediklerim. Anan Nukinga, babanın nasıl öldürüldüğünü çok iyi bilir. Yo, yo, yo, hayır, hayır. Benim babam Kutlu. Kutlu benim babam. Ben başka baba bilmiyorum. Atalarımızın ruhlarını kızdırıyorsun Nona. Gözlerinin kapanması da bu yüzden. Kutlu senin baban değil... Bunu anlamalısın artık. Siz bu köye sonradan gelmişsiniz Saddu teyze. Bunları nereden biliyorsunuz? Biz Kutlu ile aynı köydeniz. Kutlu köyümüzün en güçlü erkeğiydi. Ananı seviyordu. Babanı bunun için öldürdüğünü biliyorum. Olamaz. Doğru olamaz bu söyledikleri. Yemin ederim doğruyu söylüyorum Nuna. Gerçeği söylemek için avcı olmanı bekliyordum. Köydeki yaşlılardan geleneğimizi öğrenmelisin. Bir avcı başka bir avcıyı öldürürse onun karısına ve çocuklarına bakmak zorundadır diyor geleneğimiz. Artık onlar kendi karısı ve çocuklarıdır. İşte Kutlu da bunu yaptı. Babanı öldürdü. Ananı ve seni yanına aldı. Peki ne yapmalıyım Sadlu teyze? Geleneğe karşı gelemezsin delikanlı. Oğul mızrak atıp kızak sürecek, av yapacak yaşa geldiğinde ve canavar Nanook'u öldürdüğünde yapacak iki şey vardır. Nedir onlar? Ya babasının öcünü alacaktır ya da köyünü terk edecektir. Nona, gerçekler bazen çok acı olabilir. Ruhlar da böyle diyor. Dinle. Ooo. Oh. Onlar da yalan söylüyorlar. Sus delikanlı. Az kalsın gözlerin kör olacaktı. Yine de anlamıyorsun. Hiçbir şey öğrenmemişsin. Oh, oh. Gözlerime ilaç getirdin ama yüreğimi dağladın Sadlu teyze. Keşke bunları bana hiç anlatmasaydın. Sen hiçbir şey yapma. Sonra avcıyım diye ortalıkta dolaş. Oh, ne olur ne olur beni yalnız bırak. Peki yalnız kalacaksın. Yanında hiç kimse kalmayacak. Sivrisineklerden ve farelerden başka. Bir de utanmadan kızımı sevdiğini söylüyorsun. O da senin korkak biri olduğunu anlayacak. Kutlu çok iyi davrandı bana. Bildiği her şeyi öğretti. Bir şeyi öğretmedi. Neyi? Geleneğimizi. Ve babanı öldüren adamı nasıl öldüreceğine. Seni canavar Nanuk'la niçin yalnız bıraktı biliyor musun? Senden kurtulmak için. Eğer sen onu öldürmezsen o seni öldürecek. Bunu bilmiş ol. Ah kötü ruhlar her yanı sarmış. Gözlerimi bu sargılardan kurtarsınlar. Gerçekleri görebileyim. Beni dinleyecek misin? Hayır dinlemeyeceğim. Kızımla konuşamazsın öyleyse. Hayır, hayır, hayır yapamam. Kıla bakı seviyorum. Yaşamın acı gerçeklerine karşı ne yapabilirim? Canavar ayı beni öldürseydi de bunları işitmeseydi. Sakin ol nu ona. Ağrıların azaldığında, gözlerinin bağları çözüldüğünde her şeyi daha iyi göreceksin. Daha iyi anlayacaksın. Tadıkta kimsecikler görünmüyor. Geliyorlar. Avcılarımız geri geliyorlar. Aa. Hayır. Bu yabancı bir adam. Ana. Ana bir yabancı buraya doğru geliyor. Neler oluyor kılavak? Hey neler yapıyorsunuz? Ha, bağırıyorum duymadınız mı? Yaşlı bir adam buraya doğru geliyor. Duyduk duyduk. Yabancı mı dedin? Nasıl biri? Hadi gidip bakalım. Oh, durun bakalım, sakin onu durun. Bu da kim? Çok uzaklardan gelen bir yabancıyım. Hepinize esenlik ve mutlu günler dilerim. Yaşlı bir adam, saçı sakalı ağırmış hep de. Korkmayın benden, evet yaşlıyım, üstelik yapayalnızım. Nerelisin sen? Anava Yüksek Çağlayanlar Köyü'nden. Burada yalnız kadınlar mı oturuyor? Kocalarınız yok mu sizin? Hepsi ava gittiler. Burada yalnız yaşlı erkekler, çocuklar ve kadınlar kaldı. Anoğa Tok'ta neresiymiş? Buradan gün batımı yönünde 13 günlük yoldadır. Buraya gelirken av bulabildiniz mi? Pek iyi sayılmaz. Ama daha kötü günler de görmüştüm. Ah, Bizim avcılar bir şeyler bulamazsa çok kötü olacak. Bulurlar bulurlar. Yorgun görünüyorsunuz. Burada bizimle kalın da dinlenin. Doğrusu çok yoruldum. Burada bir süre kalmak isterim. Hadi Şaga ne duruyoruz? Yaşlı konuğumuzun eşyalarını indirmesine yardım edelim. Oyara köpeklerin karnı çok acıkmış. Yiyecek bir şeyler hazırlayalım. <Gülüyor> sağ ol, sağ ol. Köyünüz de gerçekten çok güzelmiş. <Gülüyor> Güzeldir. Yolda bizim avcılara rastlamadın mı? Bu yörede hiç avcıya rastlamadım. Belki de seni görünce korkudan bir yerlere saklanmışlardır. Sizi köyümüzde görmek bizi çok mutlandırdı. Sağ olun kızım. Çok iyisiniz. Kudlu ve Nona konuklardan çok hoşlanır. Çok yerler gördüm. Çok insanlar tanıdım. Ama sizin köyünüz kadar güzel. Sizin köylünüz kadar iyi insanlar yoktur buzullar ülkesinde. Öyle köyler de var ki gelen tüm yabancıları öldürüyorlar. Aa, o nasıl köymüş öyle? Köyünüzü çok güzel bir yere kurmuşsunuz. Ha. Bu yamaçtan her şeyi görürüz, çok uzaktan, denizden gelenleri de. Bu da ne şey? Bir kova. Buzların arasında parçalanmış bir kayıkta bulduk bunu. Beyaz adamın getirdiği bir şey. Beyaz adama ne oldu? Köyde durmadı, gitti. Beyaz adam çok kötü kokuyor. Ee, onlar bizden çabuk terliyor da ondan. Çok da çabuk kızıyordu. Çok uzaklara gitmek istediğini söylüyordu. Karsız ve buzsuz bir yerlere. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz adam çılgının biri. Buzsuz ve karsız yer olur mu? Bizim gidemediğimiz yerler de olur. Bakın şuraya. Gökyüzünde uçan kuşlara. Onlar nereye uçuyorlar? Bilmiyoruz. Nereye? Karsız ve buzsuz olan o yerlere. Bilmemiz gereken çok şeyler var. Tüm güçlükleri yenmek için bilgiye gerek var. O da neymiş öyle? Bilgi dediğin yenir mi, İçilir mi? Bilgi bize gücümüzü öğretir. Bilgi insana ne verir? Hastalıkları ve düşmanları yenme gücünü. Dostlarını tanıma gücünü. Ateşli mızrağı yapan da bilgi ruhu mu? Tüm kötülüklere karşı bilgi bize güç verir. Kudlu ateşli mızrak istiyor. Onu nerede bulabilir? Beyaz adamın yaşadığı karsız ve buzsuz ülkede. Kudlu ateşli mızrak diye yanıp tutuşuyor. Karşıda bir canavar gördü. Yakın da olsa uzak da olsa bum! Ayı oracığa yıkılırmış hemen. Aa, doğru mu bu? Evet doğru. Ama ya göremediğin ayıları da öldürür mü bu ateşli mızrak dediğin? Öldüremez. Bizim ruhlarımız bunu yapabilir. <gülüyor> Öyleyse gücünüzü iyilik için kullanın. Yiyecek sıkıntınız var mı? Evet eh, biraz. Ama herkes geleneğe uysa olmaz bu kıtlıklar. Bunun için bilgi gerek. Her şeyi öğrenmek gerek. Yaşlı olmama karşın hiç boş durmuyorum. Bilgi toplamak ve öğretmek için dolaşıyorum. Karanlıklar ülkesinde tüm yabancıları öldüren bir köy varmış. Onu arıyorum. Orada seni de öldürürler. Biz yabancıları öldürmeyiz. Onlar bizim için değerlidir. Onlar bunu geleneklere uymak için yaparlarmış. Yabancı olsun olmasın birini öldürmek yanlıştır. Hem de çok yanlış. Güzel bir kadın. Adamın gözünü döndürür de... Kocası öldürülürse? Kocası ölmüş bir kadın... ...çocuklarını da yitirmiş gibi olur. Yaşlı adam... ...kadının ve çocuğun tutsaklığı bir gün biter mi? Çocuk delikanlı olunca... ...ilk ayıyı avlayınca... ...babasının öcünü alınca... Ha? ...yaşlı adam ne dersin ha? Her derdin bir çaresi vardır. Yaşlı adam... Daha sonra bizim İglomuz'a da gel. Nona sizi çok sevecek ama gözleri bağlı şimdi. Daha da kötü olacak. Güneşin karanlıkları yuttuğu yere gitmek isterdim. Orada kara renkli kişiler yaşıyormuş. Bizim gibi avlanan, bizim gibi tanrıları olan, bizim gibi yiyip içen, gülüp eğlenen. Kara renkli kişiler mi? Daha neler? Nasıl da inandırıcı anlatıyor bu yaşlı adam. Biz soğuktan ve ışıktan, onlar sıcaktan ve güneşten korunuyorlarmış. Bize adını söyler misin? Adım Pitsolak. Kiminiz kimseniz yok mu sizin? Eşiniz, çocuğunuz? Onlar köyde kaldılar. Bu adamı gözüm tutmadı ya. Neyse. Pitsolak, köyümüze hoş geldin. Sağ ol kızım. Şimdi kızağımı temizlemeliyim. Ana sen misin Evet oğul Biri mi geldi Evet çok uzaklardan yaşlı bir adam Adı Pitsolak Bu gece bize konuk olacak Onu çok seveceksin çok iyi bir insan Burada ne arıyormuş Bilgi arıyormuş Bilgi mi ne hmm. bilgisi İyiliklerin ve kötülüklerin bilgisi Ben de pek anlamadım. Ama çok iyi biri. Ona senin avladığın ayının etinden yediririz. Gözlerin nasıl? İyileşiyor mu? Daha iyice. Sadlu teyze ilaç sürdü. Ne istiyordu senden? Kim? Sadlu. O iblisi yanına yaklaştırma. Neden ana? Sevdiğim kızın anası o. Gözlerimi iyileştirmek için gelmişti. Onunla ilgili kötü şeyler söyleniyor. Buradan çıkışını gördüm. Hırsızlık yapan bir kuzgun gibiydi. Sürünerek gidiyordu. Başka bir isteği mi var yoksa? Öf ana başımı ağrıtma yine. Sana bir şey dedi mi? Bir şey mi diyecekti? Anlıyorum öfkelisin sen. Gözlerin kapalı. Ana babam kim benim? Baban mı? Kim olacak? Kudlu. Gerçek babam kim? Kudlu. Kudlu senin baban. Kudlu mu gerçek babam söyle bana Sadun'un söylediği gerçeği. Biliyordum o kadının sonunda bir şeyler karıştıracağını. Sadlu ne dedi sana? Kudlu'nun babam olmadığını. Senin de bunu bildiğini. Ne biliyormuşum ben? Hangisi? Ana kim benim gerçek babam? Ne ne önemi var bunun? Niçin gerçeği benden saklıyorsun? Evet Nuna. Kudlu senin baban değil. Peki. Benim babama ne oldu? Nuna. Senin baban öldü. Kudlu senin üvey baban. Ama üzülme. ...köyde pek çok kişinin üvey babası var. Babam nasıl öldü? Ah, gelen var. Bunu sana sonra anlatırım. Sadlun'un söylediklerine inanma. Söylediklerinin çoğu yalan. Kutlu günler dilerim. Tüm esenlikler sizinle olsun. İglonuz neşeyle dolsun. Şenlikle dolsun. İglomuza hoş geldiniz yaşlı pis Gelin şöyle oturun. Oğlumun gözleri bağlı... Geçenlerde babasıyla ava çıkmıştı. Bir ayıyla karşılaşmış. Nanuk kıza köpekleri her şeyi parçalamış. Nonanın kar gözlüğü de parçalanmış. Gözlüksüz kalınca da ışık gözlerini yakmış. Az kalsın gözleri kör olacakmış. Kötü ruhlar aklını başından almış. Bilgili olursanız tüm kötülükleri yenersiniz. Gözlerini yavaş yavaş ışığa alıştırmalısın. ...seni üzen şeyi bilirsek çözüm de buluruz. Neyi bilebiliriz ki? Her şeyi. Ne? Her şeyi mi? Evet. Ayın ve güneşin altındaki her şeyi. Sonra ne olur? Hasta olmayız. Çok mutlu oluruz. Çok uzun süre yaşarız. Peki dökülen kan için kan isteniyorsa... ...o zaman senin bilgi dediğin şey çözüm bulur mu? Elbette çözüm bulur. Duyuyor musun onu? Bilge pis Pissolak... Ayakkabılarınız ıslanmış. Onları kurutayım. Çoraplarınız da delinmiş. Verin de onarayım. Yok canım ben onarırım. Size güçlük olmasın. <gülüyor> güçlük mü olurmuş hiç? Hem konuşur hem çoraplarınızı onarırım. Sağ ol kızım. Çok iyisin. Karada ve denizdeki canavarları tanımamak olur mu? Olmaz. Onları çok iyi tanımak gerek. Peki yasak etten yemek? Tabuya dokunmak bağışlanır mı? Hayır, kötü karşılanır. Yalan söylemek? Köyünüzden dışarı hayır bağışlanmaz. Hırsızlık yapmak? Hayır, hırsızlık yapmak çok kötüdür. Peki bir kadın için arkadaşını öldürmek? En kötü şeylerden biri. Peki bunları yapan doğruyu söyler, aldığını geri verirse, bağışlanmak dilerse... Birini öldürmek dışında hepsi bağışlanabilir. Kudlu babamı öldürmüş, babamı öldürmüş. Hayır, hayır. Oğluma bilge usundan ver bilge pis solak. Oğlumun kötü şeyler yapmasını istemiyorum. Ne olur bize yardım et. Kimse yüzüme bakmayacak. Benimle alay edecekler. Niçin? Kudlu sana iyi bir baba olmadı mı? Sana iyi davranmadı mı? Evet, babalık yaptı. Soğukta ısıttı beni. Abi için zıpkın yaptı. Ama babamı öldürmüş. Seni onun elinden almak için. Genç avcı olunca ilk canavarı öldürünce... ...babasının öcünü alır diyormuş geleneğimiz. Öc almak... ...kana kan dişe dişle olmaz. Suç işlediyse... ...onun cezasını tüm köylüler verir. Gelenek böyle demiyorsa. Gelenekleri de bizler yapıyoruz. Öfkeyle suç... ...yan yanadır. Öldürmek de öç alınmaz. ...ben biraz şurada uyumak istiyorum. Tabii tabii. Ne yapıyorsun ona? Hiç. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünemiyorum artık. Ah oğlum böyle olacağını biliyordum. Biliyordun öyle ah. Tüm bunlar sadlı yüzünden oldu. O beni kıskanıyor. Oldu mu olası beni sevmedi. Unut oğlum her şeyi unut. Sen daha çok gençsin. Hayır ana tek başıma bir nanık öldürdüm artık avcı sayılırım. Avcılığın çok yeni... İlk canavarı öldürel daha birkaç gün oluyor. Avını eve getirdiğinde ne kadar övünmüştüm seninle. Ama başımıza bela getireceğini hiç düşünmemiştim. Keşke bana hiç babalık etmeseydi. Keşke beni küçükken ayılara bıraksaydı da bugünleri hiç görmeseydim. Tüm olanların beni nedenle üzdüğünü anlamalısın. Kocasını öldüren biriyle yaşamanın güçlüğünü anlamalısın. Ona hiçbir zaman koca demedim. Her şeye senin için katlandım. Sen de Kılabak'ı seviyorsun. Onun için her şeyi yapmaz mısın? Kudlu yaptığı kötülüğün acısını çok çekti. Kendisini affettirmek için bize çok iyi davrandı. Ama sen şimdi eski bir gelenek uğruna babanın öcünü almak, onunla dövüşmek istiyorsun. Babam nasıl biriydi ana? Onu bana anlatsana. Bunu sormasan daha iyi. Bilmek istiyorum. Baban çok iyi biriydi. Çok iyi bir avcıydı. Çok güçlüydü. Kudlu'dan daha güçlüydü. Peki güçlüydü de Kudlu onu nasıl öldürdü? Baba kötülük düşünmezdi. Tıpkı senin baktığın gibi gülen gözleriyle insanlara bakardı. Birinin ona kötülük yapabileceği aklına bile getirmezdi. Onu anlayabiliyor musun? Evet. Keşke onu tanıyabilseydim. Kudlu, baban ve ben çocukluk arkadaşıydık. Kudlu beni seviyordu. Baban beni aldığında günlerce köyü terk edip dolaşıp durmuştu. Sonra yine köye geri geldi. Baban da ben de artık yüreğindeki ateşin sönmüş olduğunu sandık. Oysa sönmemiş. Onu öldürmeyi aklına koymuş. Bir gün ava çıktıklarında o beni sevdiğini söylemiş. Sonra dövüşmüşler. Babanın beklemediği bir anda mızrağıyla onu öldürmüş. Sonra mızrağı denize atmış... Babanın ölüsünü getirdi. Çok üzülmüştük ama artık yapılacak bir şey kalmamıştı. Ona giysiler yaptım ve gömütüne koydum. Ölümüne razı oldun demek. Sen henüz kundaktaydın ona. Başka ne yapabilirdim? Avcısı olmayan bir kadın kundakta seni besleyemezdi ki. Babamın ölüsünü ne yaptınız? Babanın ölüsünü ve seni kürklere sarıp... ...kızağımızı hızla sürerek köyü terk ettik. Önümüzde insan izine rastladığımızda yolumuzu hep değiştirdik. Bize hiç tanımayanların oturduğu bir köye varınca dek gittik. Sonra babanı gömdük. Sonra denize açıldık. Kudlu sen ve ben. Buraya geldiğimizde Kudlu dedi ki... Korkma. Yolumuz karanlık da olsa korkma. Çocuğun ve sen dert yüzü görmeyeceksiniz. Sizi sırtımda taşıyacağım. Babamı sevmiyor muydun? Babanı çok seviyordum Nona. Ama Kudlu'nun onu öldüreceğini hiç düşünmemiştim. Her şey çok çabuk oldu. Ama yaptığı yanlışı anlamıştı. Hep bunun acısını çekti. Sonra köye Sadlu da geldi. Babanı Kudlu'nun öldürdüğünü biliyordu. Ona kanma oğlum. Kötü bir şey yapma. Kudlu seni de öldürürse artık yaşayamam. Yaklaş şöyle. Hayır. Nona. Hayır. Kudlu'yu bekliyorum ben. Babamı öldürmekle büyük suç işledi. Biliyorum ama bir kerecik, bir kerecik kan dökülmese olmaz mı? Gel oğlum, gel nonam. Sen ölürsen ben yaşayamam. Henüz çok gençsin. Üstelik gözlerin de bağlı. Benim için üzülmene gerek yok ana. Ah, şu Sadlu, gelip bizi bulmasaydı. Sadlu'nun kötülük ruhları oğlumu bırakın. Ona acıyın kudluyla dövüşmesin. Eh, eh. Yine mi kötülük ruhları? Oysa hepsini kamçıyla kovmuştum. Gitmemişler ki. Oğlumu bırakmıyorlar ki. Onlara aldırma kızım. Onlara aldırmazsan kendiliklerinden uzaklaşıp giderler. Yapamıyorum. Ha ya işte o zaman kötülük ruhlarını tatmin edersin. Pis kokular dağılır ortalığı. Nerede pis koku varsa orada kötülük ruhları vardır. Bilge pis solak. Ozan pit solak. Senin bilgin kötülüklere engel olamaz mı? Kan dökülmesini... ...genç avcının gözleri bağlı ölmesini... ...kötülük dediğin bunlar mı? Ne ya bunlar? Kan gütmenin sonu gelmez. Bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilmez. Buna karşı koymak için neyimiz var? Acıma duygumuz, anlayışımız... Herkese sevgimiz. Senin bilgi dediğin tembel dedikoducuya ne yapar? <gülüyor> Tembeller erken ölür. Çalışkanlar çok yaşar. Doğanın dengesidir bu. Keşke köyümüze daha önce gelseydin. Bilgileri öğrendiğinizde... ...tüm kötülükleri yeneceğinizden kuşkunuz olmasın. Peki bilgi başka nerede bulunur? Her yerde, herkeste. Gökte, yerde, denizde... Onları gözümüzle görür, kulağımızla işitiriz ve toplarız. Sonra da yeri geldiğinde kullanırız. Bilgepil Solak, tüm bildiklerinden oğluma ver. Oğlumu kötülük yapmaktan kurtar. Delikanlının gözleri bağlı, yüreği de. Sevgilisi kıla bakın sevgisi Sadlı'nın sözleri onu büyülemiş gibi. Onun gözlerini ve yüreğini açmak gerek. Ne var Kılabak? Seninle gezmeye gidelim mi? Buzların üzerinde kayarız. Tıpkı şu gökyüzündeki bulutlar ve martılar gibi. Yeniden doğacağımız yerlere kadar koşturalım seninle. He? Çok isterdim ama gözlerim iyileşmedi henüz. Aa Gerçekten. Gözlerini unutmuştum. Şimdi nasıl? Acısı dindi iyileşiyor. Oh, Kılabak seni çok özlemiştim. Elini tutabilir miyim? Olmaz. Sen bir ayı öldürmüşsün. Bir avcısın artık. Beni sevmiyor musun? Seviyorum ama. <gülüyor> Sen hala çocuksun. Hayır artık kadın olacak yaşlıyım. Hem bazı avcıların benimle neler yapmak istediğini bir bilsen. Ne? Kim? Kim ne yapmak istedi? Söyleyemem. Önemli değil. Ben seni seviyorum. Anam da seni çok beğeniyor. Beğeniyor mu? <gülüyor> Yavaş söyle de fok balıklarını güldürme. Gerçekten öyle. <gülüyor> ...beni sana vereceğini söylüyor. İnanayım mı? Evet ama iki koşul yerine getirmeliymişsin. Neymiş onlar? Birini yerine getirmişsin bile. Hmm, bir ayı vurmak. Evet. İkinci koşul neymiş? Onu söylemedi. Sonra öğrenirsin dedi. Öyleyse onu da sor. Artık bekleyemem. Başkalarının sana kötü davranmasını istemiyorum. Aa niçin bu kadar öfkelisin? Hiç böyle değildin sen. Öldürdüğün ayının ruhu sana mı geçti Ne? Evet onlar. Hadi şak. Pis olan köpeklerini bağlıyor. Yoksa birbirine sararlar. Çok gecikmişlerdi. Hı -hı. Nona? Nona nerede? İlgilosunda. Kuduz? Onu gören var mı? Aa, i̇şte avcılarla birlikte geliyor. Sonunda gelebildiniz. Kaygılanmaya başlamıştık. Hey, av nasıldı? İyi iyi. Herkese yetecek kadar var. Hı -hı. Kızakların içi avla dolu. Karibu, nanuk, geyik, ayı, tilki. Çocuklar çekiştirip durmayın beni. Hadi bırakın, karlara gönüleyeceğim neredeyse. Ben. Gel benim sırtıma çık. Oradan daha iyi görürsün. Anını rahat bırak. Aa, bu kadarı da çok fazla. <gülüyor> Kocama söyleyeceğim, bizimkilerden birini başkasına versin. <gülüyor> o yara. Sen de balık gibi doğruyorsun kardeş. Sonra nasıl bakacağını hiç düşünmeden. Şey... Ne bilirim Şakacığım, bu kadar çocuğu ben ne yaparım şimdi? Hey, bu köpekler kimin? Köye biri mi geldi? Bir yabancı, yaşlı bir oza. Çok çok uzaklardan, Çağlayanlar köyünden. Çok bilgili bir insan. Fok balığı avladınız mı? Isınacak, aydınlanacak çok az yağımız kalmıştı. Fok balığı çok azalmış. İkisi dışında hepsini vurduk. Hava çok kötüydü, çok kar yağdı. Av yine de iyi sayılır. Eee, genç avcımız nerede? Gözleri açıldı mı? Nona ilk losunda dinleniyor. Gözleri bağlı ama daha iyice. <gülüyor> Çağırayım mı onu? Hayır Kılabak dur. Sen karışma. Amana. Ne söylüyorsam onu yap. Bana karşı gelme. Hey, neler oluyor burada? Hiçbir şey olduğu yok. Hadi, hadi bakalım toplanın da avu paylaştıralım. Nukinga, gel, gel yardım et. Yeterince av yapmışlar. Iglolarımızı aydınlatıp sıcak tutabileceğiz. Öh, yabancı biri geldi demiştiniz. Nerede? Monay ile birlikte. Sizin iglonuzda. Nukinga onu kimseye bırakmadı. Hemen yanınıza aldım. Ha i̇şte geliyor. Merhaba köyün yiğit avcıları. Adım Pitsolak. Pitsolak. Buralarda böyle bir ad verilmez çocuklarım. Nerelisin sen yaşlı adam? Anava topluyum. Çağlayanlar köyünden. Hoş gelmişsin öyleyse. Ben Kudlu'yum. Nukinga'nın kocası. Kudlu. Hı -hı. Ben Angovik. Oyara'nın kocası. Angu derler köyde bana. Angu. Ben Akbık, Şagan'ın kocası. Akbık. Ben de Orta Sablo'nun kocası. Orta sevindim tanıştığımıza. Ve oğlum Nona, ona kim kızını verecek? <gülüyor> Onu da adamdanlı sayacağız? <gülüyor> Artık avcı oldu, evlenecek yaşta. Ama Angu gibi yapmasın. Her igloya gittiğinde bir bebekle çıkmasın. Sonra onları besleyemez. Biz olmasak Eskimo soyu tükenicek. Hadi avı paylaştırın. Derilerini yüzün. Yağlarını süzün. Hadi kadınlar. Ulolarınızı getirin. Etleri kesin herkese paylaştırın. Bu köyden ayrılmalıyız artık. Biraz havalar düzeldiğinde gidelim buradan. Gidelim mi? Nereye? Uzaklara, güneye, deniz kıyısına. Sen ve ben geri dönmemek üzere bu köyden gidelim. Ne dersin? Ama ne için? Lokinga, yıllardır biz bu köydeyiz. Nona burada büyüdü. İyi ve mutlu günlerimiz burada geçti. Artık, artık mutlu değil misin? Daha iyi bir yer bulabiliriz. Daha çok avları olan bir yer. Burada bir eksiğin yok ki. Bizi burada seviyorlar. Gerçekten buradan gitmek istiyor musun? Evet başka çare kalmadı. Ama niçin? Nedeni Sadlu. Burada kalırsak avımızı kesecek. İglomuzu başımıza yıkacak. <gülüyor> yok canım. <gülüyor> Sadlu avımızı kesemez ki. Bir gün hepimizi yok edecek Sadlu'nun kötü ruhları. Sadlu bize kötü mü davrandı? Üstelik Nona'nın hastalığını iyileştiriyor. Daha ne istiyorsun? Onu tanımazsın sen. Ne olur gidelim buradan. Yaptığımız her şeyi gözetliyor o. Beni de çok kıskanıyor. Deniz ruhu akayıt aşağıda. Deniz kıyısında bize yardım edecek. Biz yokken... Burada neler oldu? Hiç ne olsun? Bir şeyler olmasa herkes benden kaçar mı? Kudlu senden herkes çekinir biliyorsun. Bir şeyler mi söyledin yoksa? Ne? <gülüyor> biliyorsun işte... Eskiden olup biten her şeyim. Hayır. Hayır söyler miyim hiç? Başka biri söylemiş olabilir miyim? Kim? Kötü ruhları olan birileriyim. Nanook. Nanook ayıcık bir şeyler söyle. Kim? Nuna da koca bir delikanlı oldu. Ee, hep çocuk kalacak değil diyeyim. Hep anasının iglosunda kalıp hazır yiyecek değil diye, ona artık avcı oldu. Ah Şimdi ne olacak? Ne ne olacak be kadın? Nona bir gün her şeyi öğrenirse o zaman ne yapacaksın? Ne bileyim ben. O gün gelince görürüz. Ah, kötülükler olmasın, kan dökülmesin. Nukinga. Nukinga boşuna kaygılanma. Nona'dan korkmayacağımı bilirsin. Ah, o da hiçbir şeyden korkmuyor. Evet. Ona korkmamayı öğrettim. Ama ölümün ne olduğunu öğretemedim. Kar fırtınaları köyümüzü yıkmıştı. Niçin? Herkesi öldürmüştü. Niçin? En iyi arkadaşımı öldürmüştüm. Niçin? İnsanlarımız hastalanıyor ve ölüyor. Niçin? Ve yine doğuyorlar. Niçin? Bilmem. Tüm bunları Bilge pisolak yanıtlayabilirdi. Neden insanlar bize öfkeyle bakıyorlar? Neden söylemek istediklerini söylemiyorlar? Kimse başımıza neler geleceğini bilmiyor. Ne olursa olsun yaşamamızı sürdürmek zorundayız. Korkma Nukunga. Seni yalnız bırakmam. Nona'nın başına bir şey geleceğinden korkma. Uğursuzluklar çevremizde dolaşıyor. Bunu seziyorum. Bize bir şey olmaz. Herkes seni güçlü bir avcı olduğun için, çok iyi avlar yaptığın için beğeniyor. Ama onları av için çok uzaklara götürme. Ah! Öyleyse karılarıyla ilk yollarında otursunlar. Yoksa avların onları arayıp bulacaklarını mı sanıyorlar? Ah, kundulu. Sen hala öfkelenince güçlü olacağına mı inanıyorsun? Benden çekiniyorlar. Benden korkuyorlar. Öfkeli olmadan kudlu olabilir miyim? Sen de yaşlı bilge pistolağın söylediklerini dinlemelisin. Bilgilenmelisin. He! Eh! Bilgi bilgi deyip duruyorsun. Bize ne yararı olur bu bilginin? Boş sözler mi bunlar? Yoksa dertlerimizi yok edecek bir şey mi? Onun bilgisiyle çocuklarımız, kadınlarımız doyabilir mi? Her şeyi biliyorsan niçin öğretmiyor? Niçin daha önce bunları hiç duymadık? Kudlu, hala söylemedin. Nona gerçeği öğrenip geleneğe uymak isterse ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne? Ne? Eline mısrağını alıp karşıma geçerse buyur oğlum gel beni öldürme diyeceğim. Yıllar yılı en iyi arkadaşımı öldürmenin acısını çektiğimi söyleyip ondan özür mü dileyeceğim? Yoksa sana uyup bizi tanımayanların bulunduğu bir yer buluncaya kadar herkesten kaçacak mıyım? Böylesi bir yaşantıya daha ne kadar dayanılır? Nona onuruna yenilirse sonumuz kötü olur. O henüz çok genç ve deneyimsiz. Ne olur buna engel ol. Bu felaketi durdur. Tamam. Tamam sakin ol Nuking'e. Her şey düselir. Sakin ol. Bunu kimse duymam. ...duymayan kalmadı. Nukungan'ın iglosunda her şey karıştı. Karın Sadlu'ya... ...Nona'yı rahat bırakmasını söylemelisin. Sadlu, Nona'yı kendi oğlu gibi seviyor. Onun gözlerini iyileştirmek istiyor. Gözlerini iyi ederken... ...aklını karıştırıyor. Hangisi doğru? Bilge Pitsolak'ın söyledikleri mi... ...köyün gelenekleri mi? Sadlu acele ediyor. İşimizden biri bu işe çözüm bulmalı. Pitsolak... ...kararı bizim vermemizi istiyor. Yaşlı bilge haklı. Eski bir gelenek için avcılardan birini yitirmek niye? Evet, kızaklarımız çok, köpeklerimiz güçlü. Kadınlarımız, kızlarımız kocasız kalmamalı. <gülüyor> Her yanı sivrisinekler kapladı. Kötü ruhlar çoğaldıkça onlar da çoğalıyor. Farelerden kurtulduğumuza sevinirken şimdi de sivrisinekler. Bilge pitsolağın kapanları çok işe yaradı. Heyt evet, olamaz. Uzaklaş buradan çabuk. Tamam o yara. Bırak gelsin çocuk içeri. Hayır, hayır girmesin. Onu çok sevdiğimi bilirsin. Bana yardıma gelmiştir. Niyetin onu benden almaksa? Yok canım, öyle bir niyetim yok. Onlar benim çocuklarım, hepsine ben bakarım. Oyara. Sana yardım etmeye gelmiştim. Kötü bir şey mi yaptım? Ne bileyim kardeş. Babası onları başkasına verecek diye korkuyorum. Üzülme Oyara. Kimse senin yaramaz çocuklarını almaz. Şaka sana yardım etmek istiyor o kadar. Ah sizi gidin sizi. Eskim o kadınlarını böyle hırçın yapan ya. <gülüyor> Biz de eskisi gibi birkaç kadın mı alsak ha ne dersin? Fena olmaz. Ama İgloda dırdırdan da durulmaz. Belki o zaman kıymetimizi anlarlar. Yaşlı Pitsolak benim derdime bir çare bulur mu? Ne derdim var ki? O yara çok çabuk doğuruyor. Bu kadar çok çocuk doğurmasın. Andrew bu konuda Saddo'dan yardım isteyin. O çok meraklıdır böyle şeylere. Bu kadınları hiç anlamıyorum. Hem doğururlar hem de bakamıyorum diye feryat ederler. Bilge Pitsolak çok şeyler biliyor. Onu dinleyelim. Hiç olmazsa kötülük düşünmez. Yabancı iyi biri ama çok bakımsız kalmış. Kadınsız kalmış. Onun da kafasında tilkiler dolaşıyor. <gülüyor> o yara. Çocuklarından birini şagaya verir misin? Yok hayır. Onlar başka ana istemez. Nona ile Kudlu'nun durumu ne olacak? <gülüyor> Bırakalım ne yaparlarsa yapsınlar. Olur mu öyle? Hiçbir şey gelmiyor mu aklınıza? Eski bir gelenek için iki yiğit avcımızdan biri ölecek. Kutlu mu? Nona mı? Öte yanda birbirini seven iki genç eski mu? Nona ile Kılabak Gelin şunları baş göz edelim Everelim Eve de akılları başlarına gelsin Nona bu lanetlenmişliği üstünden atmadan Saddu kızı vermez Daha neler daha neler Nona artık güçlü bir avcı Kudlu ondan korkmalı Göstermeli yiğitliğini Kılabak evlenmek istiyorsa Bir sol akı Olacaklardan hepimiz sorumluyuz Şu köpek yavrularının Nona'nın kızağını çektirmek için alıştırmalı. He? Karısına da çocuk bakmasını öğretmeli. Şu sürücü köpeği olur, şu da Uğur köpeği. Evet, İglos'una ve genç karısına da Uğur getirsin. Ah bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Sadlu, güzel günler gelecek mi yine? Nona geleneğe uyarsa belki. Ama uymazsa büyük kötülük gelecek. Seviyorlarsa birbirlerini ver, kızı gitsin. Babasının izini yitiren birine kız mı vereceğim? Sadlu, gençlere rahat bırak. Seni de erkek yanımda taşıyorum. Bastığımız buzlar kırılacak. Öyleyse Kutlu'nun Nona'yı öldürmesini mi bekleyelim? Bu da ne? Göktekiler mi öfkelendi? Onları kızdırdık. Şaşırdınız mı? Davulumun sesi yüreğimin sesi gibidir. Çocuklar, toplanın şöyle! Yaşlı pizzoluğa esti yine. Her maddenin bir ruhu var, deniz ruhu, buz ruhu, tuz ruhu. Her nesnenin bir ruhu var, su ruhu, kuş ruhu, kurt ruhu. Bir kartalın kanatları var, bir balığın yüzgeçleri var. İnsanlarınsa onları avlayan kollarıyla bacakları var, oklarıyla mızrakları var. Kollarıyla bacaklarım var, var. Oklarıyla mızraklarım var Hey gidi yaşlı pis solak Nerede kadının senin? Nerede çoluğun çocuğun? Nerede anan baban? Neden geziyorsun böyle yaban? Gel diyor bana Kötülük yapanı bağışla Kötülük yapanı bağışla Diyor bana <gülüyor> Gel, gel şöyle oturun Gözlerin nasıl? İyileşiyor. Gözlerin iyileştiğinde... ...beni öldürmek ister misin? Bilmiyorum. Saddum'u, pitsolak mı doğru söylüyor? Baban iyi arkadaşımdı. Geçmişe giden kapıyı açalım mı? Birlikte büyümüştük onunla. İki kardeş gibiyim. Birlikte yaşadık, birlikte avlandık... Birlikte ağladık, birlikte güldük. Yabancının bilgisi kan istemiyor. Neydi babamın adı? Hayır, hayır adını almak olmaz. Ana babamın adını söyle. Avatok. Çok kişiyi öldüren o büyük fırtınadan sonra... ...fok balığı akını daha yeni başladığında... ...onunla birlikteydik. Ailemden çok kimse ölmüştü. Yapayalnız kalmıştım. Bunun ne demek olduğunu yalnız kalanlar bilir. Köysüz ve kimsesiz kalmak çok kötü. Büyük acılar çektik. Baban yiğit bir ağacıydı. Beni İglos'una götürdü. Orada her şey iyiydi. Ama sonra, sonra içimdeki denizler öfkeyle kabardı. Ananı, Mukinga'yı çok seviyor. Bir gün birlikte ava çıktık, ona kin duymadan dostça öldürdüm onu, sonra yaptığıma çok üzüldüm. Bunu nasıl yapabildin? Nasıl mı? Belki bir özenti yüzünden, belki bir insan öldürmenin kötülüğünü bilmeden, bu çok kötü bir şeyin ona, bir insan öldürmek çok kötü. İnan bana. Bir kadın için bir dostunu öldürdün. Ve bir oğul için. Bir kadın ve bir oğul için. Bana niçin iyi davrandın? Biliyorsun ruhlar benden bir gün senin ölünü isteyecekler. Onu sende bulmak istedim. Kendine iyi bakın ona. Ananı da üzme sakın. Yeterince acı çektin. Sadlu geleneği istiyor. Pitsolaksa barış. Barış. Köy yargıçlar kurulu karar verir diyor. Sadlo'nun ruhları kan istiyor, onu bu köyde yaşatmayacağım. Sadlo! Sadlo! Bizden ne istiyorsun? İşlediğin suçun bedelini Nona gerekeni yapacak. Sen ruhları çok kızdırdın Sen bizi birbirimize düşürdün Sen köyümüzü çökertmek istiyorsun Defol git bu köyden Yeterince kokuttun burayı Hayır Hayır Hepimizi öldürmek istiyor Orada kalırsan Seni ve senin tembel yuvanı dağıtırım Polunu pırtını topla Kızağına koy köpeklerini bağla Ve çek git buradan Yel gibi hızla git ki Kokun bize ulaşmasın. Bize dokunursan... ...ruhlar seni dondurur. Eritir ve yok eder. Öyle mi? Git buradan. Aç bir kurdun midesini doyur. Bok muşetin yabana gitmesin. Dur orta hata. Bırak o mızrağı yerine. Karını kızını al ve git buradan. Sadlı. Kötü ruhlarını da birlikte götür. Daha kötü şeyler olmadan en iyisi gidin bu köyden Kılabak burada kalsın O da gitsin Sarlı birlikte Kızımı bırakmam burada Nona Kılabak'ı istiyorsan geleneğe uy Sonra gel bizi bul Boşuna nefes tüketme Kar ruhları Buz ruhları Ayı ruhları Deniz ruhları Ah! Gel git ruhları Gök ruhları, şunu parçalayın. Yarın yine köyümüze dostluk ve barış gelmeli. Bu öfke, bu kin bitmeli. Buradakiler, kulaklarınızı açın. Hepiniz dinleyin. Kutlu yaptığı kötülüğü biliyor. Ruhların öfkeyle gökyüzünde fırıldak gibi döndüklerini de. Sizlerse şaşkınlıkla ağızlarınızı açık bakınıyorsunuz. Ölgün ve bükük kollarınızla orada dikiliyorsunuz. Kötü günler gelecek. Hazır olun. Bilgi olursa tüm kötülükleri yenersiniz. Sadlu için yapacak bir şey kalmadı değil mi? Öyleyse gidiyoruz. Ortata. da. Kıla bak kıza hazırlayalım. Bilmiyorlar. Ne istediklerini bilmiyorlar. Sadlu gittikten sonra köy sakinleşti. Ah bilgisizlik, ah özentiler. Bu ne? Uzakta bir kıtırı var. Birileri buraya geliyor. Sadlu geri mi geliyor? Çok garip. Kızar çeken yalnızca iki köpek var. Çok yavaş ilerliyor. Kızakta beyaz adamlar var. Yardım edin! Yardım edin! Beyaz adamlar, kablanahlar. Biri yaralı. kızağın üstünde kan. Onlara yardım edelim. Üç gündür yoldayız. Yiyecek aramaya çıkmıştık. Yolda kurt sürüsüne rastladık. Köpeklerimize de saldırdılar. Hans da yaralandı. Onları ilk yoda sıcak bir yere taşıyalım. Yüzleri orarmış. Yarası çok kanamış. Yarası ağır değil kurtulur. Nereden geliyorsunuz? Buralarda ne arıyorsunuz? Kuzey kutbuna ulaşmak isteyen bir araştırma grubundanız. Dilimizi iyi konuşuyorsunuz. Uzun süre Eskimo köylerinde yaşadım. Ötekiler neredeler? Gemimiz buzlar arasında kaldı. On bir kadar kuzeyde. Kaç kişisiniz? Başlangıçta yirmi kişiydik. Ama üç kişiyi soğuktan ve hastalıktan yitirdik. Diğerleri gemide bizden yiyecek bekliyorlar. Yardım etmezsek ölebilirler. Onlara yiyecek götürebiliriz hiç üzülmeyin. Ama önce sizin yaralarınızı saralım. Yabancıların ateşli mızrakları var. Dikkat edin tehlikelidir. Okunursanız patlar. Onun için pek çok kürk verirdim. Gemi de bunlardan fazla var. İşte yarası sarıldı. Şu sıcak çorbadan için kendinize gelirsiniz. Sağ olun. Çok iyisiniz. Yarın gemiye dönmeliyiz. Kaptan John Franklin ve arkadaşlarımız bizi çok merak etmişlerdir. Nerede kaldı bunlar? Gideri beş gün oluyor. Onları aramaya gitmeliyiz kaptan. Bugüne dek altı kişi yitirdik. Doktor Hayes bile hasta ve bitkin. Üstelik tayfanın çoğu... ...iskorbit illetine yakalandı. Bay McGarry ve Ben gidebiliriz. Yürüyebilecek durumda kaç kişi var? Wilson, McGarry, Thomas Heighty... ...George Riley ve Ben. Köpeklerimizin çoğu da öldü. Kalan üç köpekle fazla hızlı gidemezsiniz. Bu durumda en hafif olanınız... ...Bay Bensel ve McGarry... Hızağı hazırlayıp yola çıksınlar. Peki kaptan. Hava gittikçe bozuyor. Dün gece eksi 47 dereceye dek düştü. Ayıların en saldırgan olduğu mevsimdeyiz. Büyük buzula kadar gitsinler ve çok dikkatli olsunlar. Gemide yakabileceğimiz hemen her şeyi yaktık. Birkaç hafta sonra havalar düzelir. Yakıtımızı çok iyi kullanmalıyız. Thomas, çadırınıza giren ayıyı nasıl öldürdünüz? Araştırma için büyük buzul yakında çadır kurmuştuk. Gece yarısını yarım saat kadar geçmişti. Yorgunluktan hemen uykuya dalmıştım. Bay McGarry çadırın dışında bir gürültü duymuş. Sonra humurtusundan ayı olduğunu anlamış. Hemen bizi uyandırdı. Çadırın çevresinde birkaç kez dolanıp durdu. Herhalde yiyecek kokusu almıştı. İstenmeyen misafir daha da ileri giderek çadırın girişinden içeri girdi. Bu sırada ben bir meşale yakarak canavarın yüzüne doğru tuttum. Kokusunu aldığı kurutulmuş fok balığı parçasını bulmuştu. Çok acıkmıştı. Sonra bize saldırmaya fırsat vermeden tüpeyi kaptım ve ateşledim. Bay Bensel da yetişti ve canavarı vurdu. Çok büyük bir tehlike atlatmışsınız. Hey gelenler var. Hans ile Peterson döndüler Evet onlar sonunda geri gelebildiler Yanlarında başkaları da var Eskimo yerleri bunlar Nelerde kaldınız sizi çok merak ettik Yolda fırtınaya yakalandık Sonra kurtların saldırısına uğradı. Hans Christian yok ona ne oldu? Hans Christian kurtların saldırısında yaralandı Bir Eskimo köyünde bize yardım ettiler Hans'ı orada bıraktık Hepiniz hoş geldiniz Eskimo kardeşlerimizi kameraya alın Eskimo köyünden dostlarımız Angovik, Akpık, Kudlu benimle birlikte geldiler. Size yiyecek ve kızaklarınız için güçlü köpekler getirdiler. Sağ olun. Siz yokken gemiye fareler saldırdı. Her yanı fareler sardı. Yiyeceğimiz çok azaldı. Gemide on kişi yürüyemeyecektenli hasta. Yardım getirmeseydiniz çok kötü olacaktı. Eskimo dostlarımız burada bir iki gün kalıp sonra köylerine dönecekler. Yerliler buranın doğal koşullarını iyi biliyorlar. Onlardan çok şey öğrenebiliriz. Evet. Av bulmakta ve soğuktan korunmada çok ilerliler. Pek çok sorunu bizden daha kolay çözebiliyorlar. Alaka. Ateşli mızra. mısra. <gülüyor> evet Kudlu. Kudlu bize yardım eden köyün en güçlü avcılarından. Kaptan diyor. Bir tüfek istiyor. Ona tehlikeli olduğunu anlatmalısın Petersen. Anlattım. Ama yine de tüfek diye sayıklıyor. Peki. Çok istiyorsa bir tane ver kullanmasını da. Ben ona gösteririm kaptan. Hadi. Aç ve yorgunsun diyor. Bir şeyler yiyip dinlen. Hans'ın durumu nasıl? Yarası ağır değil. Eski ona çok iyi bakıyorlar. Soğuklar birkaç hafta daha sürecek. Dün gece yine eksi -45 derece ölçtük. Havalar düzelince yine araştırma gezilerine çıkacağız. Topladığımız bilgileri yazıyoruz. Petersen, eski dostlarımıza yatacak yerlerini gösteriver. Sonra onlarla gidip Hans'ı geri getirmelisin. Tamam kaptan. Hava bozuyor. Fırtına çıkabilir. Evet. Hava kararmadan köye varmalıyız. Buzlar çözülüyor. Bu havada bu yörede çok av olur. Onların kokusunu ağlıyor. Bu kez av için süre yok Kudlu. Köye yetişmeliyiz. Eh, ateşli mızrak var. Avlanması çok kolay. Kudlu bıçağına güven. Ateşli mızrağa güven. Hey şuraya bakın yamaçta bir ayı İki de yavrusu var Lanuk Hiç dokunmayalım Çocuklarının tehlikede görürse çok tehlikeli olurlar İşte gidiyorlar Vovv wow! Vovv wow! Durma kutlu onlara yetişemezsin Ateşli mızrakla yetişerim Dikkat et kutlu bizi gördüler Lanuk ölecek Bana postu alacak Çok yaklaşma kutlu Geri dön kutlu buzlar kuruluyor Yardıma koşalım Kudlu öldü. Nanuk onu öldürdü. Onu kıza taşıyalım. Nanuk çok güçlü. Nanuk çok öfkeliydi. Nona avcılar gönder. Kenara çekilin. Meydanı boş bırakın. Kudlu öldür. Kudu? bu sonunda avatok babamın yanına geçti. Bora, özgürsün artık. Sevdiğin kıza git ve bilgiyle iyiliği kur. Sakın özentin için adam öldürme. Hans nasıl? İyileşti. Gidiyor musunuz Bilgepitsolak? Evet. Bu köyde çok şeyler öğrendim. Bana çok iyi davrandınız. Size esenlik ve mutluluklar dilerim. Sağ ol Bilgepitsolak. Yolun açık olsun. Yine bekleriz. Aşınız ve neşeniz bol olsun, tüm iyilikler sizin olsun, hoşça kalın. Ronald Patterson ve Elisha Kent Kane'in yazdığı ve Tamer Ürüm'ün çevirerek radyoya uyguladığı Bir Eskimo Geleneği adlı oyunumuzu dinlediniz.